Nerede aleyhi ve razı billahun ve ala alihi ve kısmında sallallahu aleyhi ve sellema ve Peygamber aleyhissalatu ve selamun e ahl-i baytını ve zürriyetini severler. Ve yakrifon lahum onların kaderini ve kıymetini bilirler. Ve yubghidun men yubghiduhum, onlara buğz edenə buğz eder. O yebda fihim, be onlara eleştirene buğzedir. Ve teraddavun aleyhim cem'an ve onların her birisi için Allah onlardan razı olsun duasını yaparlar. Tamam? Hatırlarsanız biz tefaala bina dersinde tefaala kalıbının kısaltma anlamına geldiğini söylemiş miydik? Mesela tesabbaha Allah zikreti, subhanallah dediği gibi veya tahammüde Allah azametle hamd etti söylemiş miydik bu manayı? Hmm, bu da öyle. Yani usulca bir şeyi kısaltmak için kullanılan bablardan bir tanesi bu. Hani radiyallahu anhu ne demek? dedi, dedi. da bu anlamda kullanılabiliyor Bir şeyi kısaltmak için radiyallahu dedi yani teradda sokuyoruz وَيَتَرَدَّونَ عَلَيْهِمْ Onlardan her bir tanesi için Allah razı olsun derler radiyallahu anhu derler ve يرون ان حبهم مِنَ الْإِيمَانِ onların sevgisinin iman olduğunu itikat ederler ve بغضهم من النفاق ve onlara buğzetmenin nifak olduğuna inanırlar amelen bi kavl-i sallallahu aleyhi ve sellem peygamber aleyhissalatu vesselamın şu sözleriyle amel ederekten uzekirukumullah fi ahli beyti uzekirukumullah fi ahli beyti size kendi ehlibeytini hatırlatıyorum size kendi ehli beytimi hatırlatıyor, diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bu hadis uzunca bir hadis değil mi? Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye Mek Medine dönerken, Mekke ile Medine arasında bir yerde Zeyd ibn-i rivayet ediyor. Zaten hadis başka bir münasebetle de işleyeceğiz hadisi uzunca. Diyor, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir yerde ayağıya kalktı, Allah hamd Rasul. Ondan sonra dedi ki, ben kendimden sonra size iki şey bırakıyorum. Onlara yapıştığınız takdirde kesinlikle sapıtmazsınız diye. Bir, Allah Azze ve Celle'nin kitabı dedi. Allah Azze ve Celle'nin kitabına bizi teşvik etti diye. Sonra dedi ki, uzakirikumullaha fiyahli beyti, uzakirikumullaha fiyahli beyti, uzakirikumullaha fi beyti. Allah için size yani Allah hakkında size kendi ehli beytimi hatırlatıyorum, size kendi ehli beytimi hatırlatıyorum, size kendi ehli beytimi hatırlatıyorum diye. Bu da bize neyi gösteriyor? Şunu gösteriyor. Yani ehli beyt öyle basit bir şey değil. Ehli beytin sevgisi imandandır dediğimizde Allah Resulü sahabeyi bize umume, kendilerine tabi olmamız noktasında örnek gösterdiği gibi herkese farkındaysanız ehli beyti de göstermiş. Bazı yerlerde mesela ne diyor? Ben size kendimden sonra iki şey bırakıyorum. Onlara yapıştığınız müddetçe sapıtmazsınız. Allah'ın kitabı ve benim etiratim. Etiratimden khasne Yani benim ehli beytim, benim sünnümden, benim akrabam olan insanlar diye. Kendi sünnetinin yerine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam neyi ediyor bazı rivayetlerde? Ehli beyti şey yapıyor, ehli beyti zikrediyor. Bu da ehli beytin bize önemini ve ehli sünnetin neden ehli beyti bu kadar sevdiğini gösterir. Ve qavluhu sallallahu aleyhi ve sellem İnne Allah estafa beni İsmaila Allah İsmail oğullarını seçti. İstafa yani onları seçti. Vastafa min beni İsmail'e kinane. Beni İsmail'den de kinane, kinane kolunu şey yaptı seçti. Vastafa min kinane de Kureyş'en. Yani Beni İsmail'e kinane kolundan da Kureyş kolunu özellikle seçti. Vestafa min <gülüyor> Kureyş'in beni Haşim'e. Kureyş'in içerisinde de beni Haşim'i şey yaptı. Allah Azze ve Celle Haşim oğullarını seçti. وَاسْتَفَانِي min بَن۪ي هَاشِمٍ Beni de Haşim oğulları arasından Allah Azze ve Celle seçti diyor. Ve bununla beraber Allah Azze ve Celle mesela ehli şeyin özellikle ehli demiş olduğumuz kavram şimdi yeni bir soru çıkıyor ortaya. Hani sahabe için nasıl? Biz dedik ki Allah sahabe yönünde bize bir takım hukuklar belirlermiş. Doğru mu? Aynısı bak aynısı übeyt içinde geçerli. Allah Azze ve Celle ehli beyte yönelik biz Müslümanlarımız üzerine bir takım hukuklar belirlermiş. Şimdi soru şu. bu adam benim derste başlamamızı bekliyor. Geçen ders de aynısı oldu değil mi? Yapmadı, yapmadı. Tam ben derste başladım, o da başladı inşaat çalışmasına. Şimdi Allah Azze ve Celle ehli beyte dedik. bizim üzerimize bir takım haklar belirleyince otomotivde şu soru çıkıyor orada: Ehli beyt kimdir? Yani ehli kastettiğimiz kimdir? Biz eli sünnete göre ehli beyt peygamber Aleyhisselatu vesselamla gerek nesep yönünden ankaraba olanlar gerek evlilik yönüyle akraba olanların hepsi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ehli beytidir. Ehli beyt için zikredilmiş olan bütün faziletler onlar için de geçerlidir. Ehli beyt için zikredilmiş olan bütün hukuk da onlar için de geçerlidir. Tamam mı? Diyor. Ve min ehli beytihi ezvacı. Peygamberimizin ehli beytinden kim? onun kadınları. Radıyallahu anhunna Allah onlardan razı olsun. Ve hunne onlar kimdir? Ummahatul müminine. Müminlerin anneleridir. Binassih Kur'ani Allah azze ve celle'nin Kur'an'da nasıl kılmasıyla كما قال الله تبارك تعالى, Allah azze ve celle'nin buyurduğu gibi yani ey peygamber kadınları siz herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Inittakaidun fe şayet taqwali söz söylerken sözünüzü gevşetmeyin. Yani yumuşak söz söylemeyin. Niye? Fe yatm fi qalbihi marad kalbinde hastalık olan insanların kalbinde size karşı bir tamah, bir şervet uyanmasın. Ve kulna kavlen ma'rufa, iyi söz söyleyin, maruf olan bir söz söyleyin. Ve qarnu fi evlerinizde karat kılın. Ve la tabarrucne tabarruc'el cahiliyetil ula. cahiliye kadınlarının açılıp saçıldığı gibi açılıp saçılmak suretiyle evlerinizden çıkmayın. Ve aqimnas salate ve Namazı kılın zekatı verin Allah ve ati'ilallahi ve rasuluhu Allah'a ve Rasulüne itaat edin. İnne ma yuridu Allahu li yuzhiba ankumir risa ehlel beyti ve yutahhirakum tadhira. İnne Allahu Allah istiyor, diliyor li yuzhiba ankumir sizden pisliği, kötülüğü, kiri götürmeyi istiyor. Ehlel -beyti, ehl beyti ve ve sizi tam bir temizlemeyle Allah Azze ve Celle temizlemek istiyor. Fakat bu ayetin kapsamına giden eldiven kapsamına girenlerden kimdir? Hatice binti Khawalid, <Sessizlik> ve Hafsa, ve Üm Habibah, ve Üm Salama, <Sessizlik> ve Söda, binti ve Bunlar hepsi müminlerin annelerdir. Tamam? Bu ayet kelimenin kapsamına dahildirler. وَيَعْتَقِذُونَ İtikad edenler ki... Tamam, şimdi burada dururum. Şimdi... Kim? Allah Resulü'nün ehl Beytidir konusu genelde tarihte ehli Sünnet ile Şia arasında en bariz ihtilaflardan bir tanesi, doğru mu? Niye? Çünkü Şia... Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ehli beyti olaraktan sadece kimi kabul ediyorlar? Sadece akrabalarını kabul ediyorlar. Yani ee, nesep yoluyla, anne babadan akraba olduklarını kabul ediyorlar. Fakat Peygamberimizle evlilik yoluyla akraba olmuş olan Peygamberimizin hanımlarına gelince bunları ne yapmıyorlar? Bunları akraba olaraktan kabul etmiyorlar. Tabii bunun bazı sebepleri var. Bunları zikredeceğiz inşallah. Genel olarak İslam tarihinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ehl Beyti kimdir sorusuna dört tane görüş çıkmış ortaya tamam Ehlisün, Ehli ehl Beyt kimdir konusunda dört tane görüş var ortada. Bunlardan birinci görüş, ehli bey sadece sadakanın kendisine haram olduğu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ailesidir. Yani e, nesep yoluyla, evlilik yoluyla değil, nesep yoluyla Peygamberimize akraba olan ve sadakanın kendilerine haram olduğu insanlardır. Niye? Çünkü Peygamber Aleyhisselatu Vesselam bir gün yolda giderken bir tane sadatı şey buldu. İmam Bukhari ile Müslüm rivayet ediyor. Bir tane hurma buldu yolda. Hurmayı eline aldı, canı istedi demek ki. Dedi ki... Ben bu kurmayı yemek istiyorum. Laula antekune mina sadaka. Sadaka kurmasından olmamış olsaydı ben bu kurmayı yemek istiyordum diye. Demek ki Peygamberimizin sadaka mallarından yemesi nedir? Peygamber Aleyhisselam için yasaklanmıştır. Herkese yine Buhari ile Müslim'de bir gün Peygamber Aleyhisselam eve geliyor, bakıyor ki Hasan Peygamberimizin torunlarından Hasan elinde bir sadaka kurma, kurmayı ağzına sokmuş. Düşünün ki Peygamberimiz çocuklarına ne kadar seviyor, hele Hasan ile Hüseyin'i ne kadar seviyor. Buna rağmen parmağını şeyin ağzına sokuyor, Hasan'ın ağzına sokuyor, o kurmayı çıkarıyor. Rivayet eden diyor ki, kurma artık o kadar ağzında tutmuşken, onun üzerinde tükürükleri akacak kadar ağzında ıslanmasına rağmen, onu silip tekrardan sadaka kurmaların içerisine atıyor ve diyor ki, Oğlumtu en ale Muhammedin la yakulun sadaka bana bildirildi ki Muhammed'in Ali Muhammed'in ashabı kesinlikle şeyden yemezler. Kesinlikle sadaka mallarından yemezler diye. Biraz önce zikretmiş olduğumuz bir hadis vardı ya. Dedi ki İmam Müslim Zeyd bin Erkam'dan rivayet ediyor. Zeyd bin Erkam peygamberimizin Mekke'den Medine'ye dönerken had sonrasında bir noktada durduğunu ve orada insanlara hutbe verdiğini anlattı. Dedi ki peygamberimiz dedi ki size kendimden sonra sapmamanız için Allah'ın kitabını tavsiye ediyorum. Allah'ın kitabını övdü ve bizi Allah'ın kitabına teşvik etti. Daha sonra dedi ki size ehl-i beytimi hatırlatıyorum. Hani ehl ne demek size ehl beytimi hatırlatıyorum? Yani onlara Allah için onların haklarına riayet edin. Allah için onların haklarına ne yapın? Riya et edin demek istiyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Onları kendinize örnek alın. Niye? Çünkü onlar peygamberimizin evinde yetişmişler. Peygamberi en yakın gören, peygamberi en güzel taklit eden, ilk günden beri nububetin bütün sıkıntılarına katlanan insanlar Peygamber aleyhissalatu vesselamın ehli beytidir. Mesela Kabe şeyi düşünün, Mekke'yi düşünün. Mekke'de kıtlık, boykot olduğu zaman biliyorsunuz boykot bütün sahabelere yönelik bir boykot değildi. Boykot oğlarına yönelik bir boykottu. Yani işlerinde işlerinden birçoğu mesela mündiyel sahabelerin böyle bir problemi yoktu. Hani işte özellikle zengin kabilelerden olan etrafında korunma bulunan sahabeler bu sıkıntıyla karşılaşmadılar. Haşimoğullar da bir mahalleye hapsettiler ve orada onlara sıkıntı verdiler. Üç sene boyunca Üç sene az bir sürede insanlar açlıktan öldüler, insanlar açlıktan büyük ya, kalıcı hastalıklara yakalandılar. Sürekli Peygamberimizin yanında oldular, sürekli Peygamberimizden din öğrendiler, sürekli onunla aynı evi paylaştılar. Bundan dolayı din konusunda onları kendinize örnek alınız. Çünkü çokça Peygamberimizle beraber kaldıkları için Peygamberimizi en iyi tanıyan ve en iyi anlayanlardan biri de onlar. Şimdi bir Zeyn ibn soruyor, bu hadisini ne etti ya, Diyor ki Nisa u hum min ehli beyti. soruya dikkat edin. Demek ki o zamandan problemler başlamış ya. Yani hani bu işte kim ehlibeyttir? Bu övgüye kim layıktır diye. Nisa u hum min ehli beyti. Kadınlara da peygamberimizin ehlibeytinden midir? Zeyd İbn el-Arq cevap olaraktan diyor ki eee imanallah. İnne'l mer'ate la takunu ma'ar-raculi dâran. ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فَيَرْجَعُوا إِلَىٰ اَهْلِهَا Kadın, adamla beraber uzun bir müddet bekler ve o uzun bir müddet bekledikten sonra adam onu boşarsa şayet tekrardan kendi ehlinin babasının yanına döner. Tamam? Ne anlıyorsunuz şimdi siz bu rivayetten? Yani şunu anlıyoruz, kadın ehlibeyten olamaz. Kadın bir adamın ehlibeyti değildir. Niye kadın bir adamın ehli beyti değildir? Çünkü normal akrabaların neser yoluyla akraba oldukları için ne olursa olsun bu akrabalık bağı kesilmez. Fakat kadın öyle değildir. Kadın adamın hayatına sonradan katılmıştır ve nikah hakkıyla katılmıştır. Adam kadını boşadığı anda aradaki o, şey, aradaki o akrabalık bitecek, kadın tekrardan kendi öz akrabalarının yanına, babasının ve yanına dönecek. E doğal olaraktan siz bundan neyi anlıyorsunuz? Doğal olaraktan buradan anlıyoruz ki Ehlibeyt kadın Ehlibeyt'ten olamaz. Aydasını şunu da için düşün, düşünün. Düşün. Ben amcamın oğlunu evden korsan da küssem de amcaoğlu bağım kesiliyor mu? Çünkü obal bizim bizden dolayı gerçekleşmiş olan bir şey değil. Yani obal zaten bizim bizim tercihimiz olmayan anne babalarımızın evliliği vesaire bundan ortaya çıkmış olan bir şey, bir akrabalık. Fakat kadın olan akrabalık öyle değil. Sen tercih ediyorsun, sen razanla akraba oluyorsun. Sonra dilersen bu akrabalığı sen devam ettiriyorsun, dilersen bu akrabalığı sen kesiyorsun. Burası anlaşılıyordu. Bundan dolayı Zeydî diyar cami diyor ki kadın yani özeti ehl-i beyt'ten değildir. Şia'nın yapıştı delilerden bir tanesi de bu diyor ki bak demek ki kadın değil. Sesim geliyor demişse Bu engel olmuyor sesin gelmesine tamam. Ee, bir de bu burada okumuş olduğumuz ayet-i kerime var ya işte. İnnamal yuridu Allahu bi'kum risalaha ehlel beyti ve yutahhirukum tatyıran. Şimdi bu ayet-i kerime indiği zaman bu ayet-i kerime birçok sahabeden şu Ümmü Seleme'den, Ayşe annemizden, Cabir'den, Ebu Said'den, Vası'la Vasıle binti Es'at'tan bunlar hepsi diyor ki peygamber aleyhissalatu geldi Fatıma'yı, Ali'yi, Hasan'ı, Hüseyin'i oturttu. elbisesiyle onları kuşattı. Ve dedi ki Allahümme ha min ehli beyti. Allahümme ha min ehli beyti. Allahümme ha ulayi min ehli beyti. Allahümme. Allahümme. Ethib anhumurrisya ve tahhir kumtatiya. Peygamberimiz dedi ki Allahım, bunlar benim ehli beytimdir. Allahüm bunlar benim ehli beytimdir. Allahüm bunlar benim ehli beytimdir. Allahüm. Sen bunlardan kötülüğü gider ve sen bunları temizler. Şimdi burada ne anlaşılıyor? Bu rivayetten bu haliyle tabii. Yani açıklama yapacağız çünkü. Ali, Fatıma, Hasan Hüseyin kadınları işin içinde değil. Kadınlar işin içinde değil. Sadece Peygamberimiz bunları almış ve bu duayı bunlar için yapmış. Şia bu sebepten ötürü diyor ki Peygamber aleyhissalatu vesselamın kadınları Peygamberimizin ehli beyti. içerisinde kabul görmüş olan görüştür. Bu görüş nedir? Bu görüşte biz diyoruz ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kadınları kendi akrabaları gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ehli beytindendir. Doğru mu? Delil. Delilimiz birinci delilimiz şu. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'in nasıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kadınlarını Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ehli beytinden saymıştır. Örnek, önümüzdeki ayete bir daha bakın, ayete çok dikkat edin. يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُرْنَكَ أَحَدٍ بِنَ النِسَاءٍ Ey Peygamber kadınları, biraz önce okurduyum bu ayet. Siz herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Demek ayet kimin için inmiş? Ayet Peygamber'in bu için inmiş, doğru mu? Peki ayet nasıl devam ediyor? Bak hepsi kadınlara hitap. اِنِتَّقَئِدُنَّ <gülüyor> Siz kadınlar topluluğu Doğru mu? فلا <gülüyor> Kadınlara hitap ediyor Allah Azze ve Celle. <gülüyor> kadınlara hitap ediyor Allah Azze ve Celle. <gülüyor> kadınlara hitap ediyor. Doğru mu? وقرنى وقرنى وقرنى وقرنى جمع بيهنس غير. Doğru mu? Kadınlara hitap ediyor Allah Azze ve Celle. ولا تبرجنى Kime hitap ediyor? Yine kadınlara hitap ediyor ve akimna akimna dikkate tevdir Allah zamede kadınlara hitap ediyor va atina kadınlara hitap ediyor va atina kadınlara hitap ediyor doğru mu hepsi kadınlara hitap ettikten sonra inna ma yuridu Allahu li yuzhib ankum irdsa ehlel beyti ve yutahhirukum tutahira burada demek ki Allah sizden kiri arındırmak istiyor ve sizi temizlemek istiyor demiş oldukları kim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kadınları. Doğru mu? Ayet-i Kerime'nin nasılıyla. Peki şimdi biz hadisi nasıl anlayacağız? Yani bu hem İmam Müslüm'ün hem de birçok e, Sünen ashabının rivayet etmiş olduğu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Fatıma'yı Ali'ye odurduk da Allah'ım bunlar da benim ehli beytimdir dediği. Bakın buraya çok dikkat edin. Normalde bu Ayet-i Kerime kapsam itibariyle Ali'yi, Fatıma'yı, Hasan'ı Hüseyin'i kapsamıyor zaten. Bu Ayet-i Kerime Kapsam itibariyle Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin'i kapsamıyor. Kimi kapsıyor? Sadece Peygamber aleyhisselatü vesselamın kadınlarını kapsıyor. Peygamberimiz evlilik yoluyla kendisine akraba olanların bu elde etmiş olduğu faziletten nesep yoluyla akraba olanların da mahrum olmaması için sünnetle onları buna dahil ediyor. Yani eğer bu ayetten bir fazilet çıkarılacaksa çıkarılacak olan fazilet şudur. Bu ayet birinci dereceden peygamberimizin kadınlarını kapsamak için inmiştir. Fakat peygamberimiz kendi çoluk çocuğunun bundan mahrum olmaması için Allah azze ve celle'ye dua etmiştir ve onları da buna dahil etmiştir. Yani Şia'nın iddia ettiği gibi bu ayet onlar hakkında inmiş değil. Bu ayet birakis peygamber ailesi ve kadınları hakkında inmiş ki zaten ayet kelimenin sıyakına ve sibakına baktığımızda bu çok net bir şekilde görünüyor. 2. Velev ki diyen bu Şia'nın dediği gibi olsun. Yani bu ayet kerime sadece Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin e, Peygamberimiz bunu yapmış olsun. Başkalarının buna dahil olmayacağı böyle bir şey yok. Yani Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin buna dahil oldu. Bir başkası buna kesinlikle dahil olmayacak. Kesinlikle böyle bir şey yok. Niye? Çünkü elimizde bütün rivayetleri bir araya topladığımızda, sonra Şia bu rivayete itiraz ediyor ya. Hani Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin aldı. E. Bunlardan bir tanesinde Ümmü Seleme annemiz diyor ki ben de kafamı örtüden içeriye soktum. Ve ana min ehli beytik ya Resulullah dedim. Ben de sen de ehli beytine mi ey Allah Hani bana da dua dedim. Peygamberimiz dedi ki ve anti ala hayr. Sen zaten hayır üzeresin. Yani ayet zaten senin hakkındaymış. Sen daha ne istiyorsun? Hadi çek kafanı örtünün içine. Sen zaten hayır üzeresin diye. Başka bir rivayette diyor ve anti min ehli beyti. Sen de ben ehli beytindesin diye aynısını söyle. Aynısı Ayşe annemiz için de e, cerrahine diyor. Daha ilginç olanı Vasile ibn Asqa diyor ki ben dedim ki ey Allah'ın Resulü ben de senin ehli beytinden olayım mı? Hani ben de bu duaya dahil olayım mı? Bu olayı gören sahabelerden bir tanesi. Ve ente min ehli dedi peygamberimiz ve bu benim İslam'da en çok umduğum ricamı artıran amellerden bir tanesidir diyor. Hani ben peygambere bu duana beni de kat dedim. Peygamber aleyhissalatu vesselam beni de bu duasına kattı. Ben bundan dolayı çok rahatım yani. Allah azze ve celle beni affedeceğini, cennetten elinden kılacağını umudum çok kuvvetlidir diyor bu duasına edinen yani zattı. o zaman ne olmuş oldu? Şia'nın iddiasına iki yönlü cevap verdi sünnet. Bir, Ehl-i Sünnet dedi ki ayet zaten pe peygamberin kızları hakkındaymış. Sizin ehlibettir dedikleri sonradan dahil edilmişler. İkincisi ise böyle sizin dediğiniz gibi olsa bile bu ayete başkalarının girmeyeceğine dair bir şey söz konusu değil. Çünkü zikretmiş olduğumuz sizin de delil kabul etmiş olduğunuz rivayetler burayı net bir şekilde gösteriyorlar. Hakeza Kur'an-ı Kerim başka ayetlerinde bir adamın kadınlarının o adamın ehli olduğunu söylüyor. Örnek İbrahim Aleyhisselam'ı Allah Azze ve Celle müjdeleyince çocuklarla, çocukla müjdeleyince İbrahim Aleyhisselam'ın kanımı şaşırdı. Doğru mu? Hatta bazı rivayetlerde diyor ki yanağını dövdü. Yani hani nasıl? Fesekket vajah. Yani yüzüne vurdu. Bu yaşlandığı yüzene, 90 yaşında bir kadına sen diyorsun ki işte hamilesin çocuğun olacak. Kadın utanır. Hani yaşlı bir kadının hamile kalması toplum içerisinde biraz utanılacak bir şey. Şaşırdı. Allah Azze ve Celle'nin melekleri de ona hitap. Ya Allah ya melekleri. Müjdeci olarak gelemeden. اتعجبين من امر الله ve الله وبركاته وعليكم اهل البيتين. Allah'ın emrinden mi şaşırıyorsun? Hani seni şaşırtan şey nedir? 90, 100, 120, 150 yaşında bir kadına Allah'ın çocuk verebilmesinden mi şaşırıyorsun? Şaşılacak bir şey yok. Rahmetullahi aleykum ve barakatuhu ehl el beyti. Ey peygamberin ehli beyti. Kime söylüyor hitap kime? Peygamber aleyhissalatu vesselamın kadınına. Hangi lafızla hitap ediyor ona? Ey ehli beyti Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinize olsun diye. Demek ki İslami kavramlarda, Kur'an Kur'an'ın daha sünnete gelmedi. Kur'an'da bir adamın karısı o adamın neyindendir? Ehli beytindendir ki sallallahu aleyhi ve sellem de buna dahildir. İki, biliyorsunuz biz Peygamber aleyhisselatü salat getirirken Allah azze ve celle emirde bulunuyor. Sahabe de Peygamberimize geliyor. Ey Allah'ın Resulü diyorlar, sahihinde rivayet. Biz sana nasıl selam getireceğimizi biliyoruz. Hani Örfen sen selamu aleykumdu ama bunu biliyoruz. Wa keefen Peki sana nasıl şey getireceğiz? Sa salat nasıl getireceğiz? Salat nasıl olacak? Herim bildiği dua öğretiyor pekala. Allahumma salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin, kema sallayte ala Ibrahim e ve ala ali Ibrahim, e innaq hamidu majid. Allahumma barik Tamam? Bunun bir rivayetinde şu şekilde geliyor Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ezvacihi ve zurriyatihi keman salliyte ala al-i İbrahim. bak bir rivayette al lafzıyla geldi Allahümme salli ala Muhammedin ve ala al Muhammedin başka bir rivayette ne olaraktan geldi başka bir rivayette Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ezvacihi ve zurriyatihi demek ki Peygamber a.s.v. Ve Peygamberimizin zevceleri, yani hem nesep yoluyla akraba olanlar hem de nikah yoluyla akraba olanlar Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın ehli beytindendirler. Tamam? Ve hayrıca yine İmam Buhari rivayet ediyor. Ayşe annemiz diyor ki: "Mahşabi aalu Muhammedin min hubzin ve ma'dumi 3 ثلاثه ayam hatta Peygamber ölünceye kadar peygamberimizin ali Üç gün boyunca ekmek ve yiyecekle doymadılar. Yani üç gün peş peşe bizim evimizde ekmek ve onun yanında yiyecek azık. Böyle bir şey biz hiç görmedik. Ta Peygamberimiz vefat ediyor. Yani i̇ki gün doyduysak bir gün açtır. Bir gün doyduysak iki gün açtır. Demek istiyor. Tabi burada vecul istişat ne? Vecul isemmâ şemihâ âl-ı Muhammed'in Ali, burada birinci dereceden kastettiği kimdir? Peygamber ile evli olan Peygamber Vesselam'ın kadınlarıdır. Tamam Burada son bir şey kaldı, söylenmesi gereken o da Zeyd ibn rivayeti. Doğru mu şimdi? O orada öyle asılı duruyor. Yani hani Zeyd, Peygamberimiz bize ehl hatırlattı deyince sana oradan biri sordu, İsa, uhu min Beyti onun kadınları onun ehl-i midir? O da ne dedi cevap olaraktan ona? O da cevap olaraktan dedi ki Allah'a yemin olsun ki kadın adamla beraber bir müddet bekler sonra adam kadını boşayınca kadın tekrardan ehlinin yanına döner. Demiştik kasır nedir buradan? Yani nikah yoluyla oluşan akrabalık sonradan izale olduğu için kişi ehl-i yapmaz. Aynı hadis başka bir rivayette şöyle geliyor. Adam soruyor. Yine Müslüm rivayet ediyor. Peygamber aleyhi vesselamın kadınları onun ehli beytinden bilir. قَالَ نِسَاؤُهُ مِنْ اَحْلِ بَيْتِهِ Onun kadınları onun ehli beytindendir. وَلَكِنْ اَحْلُ بَيْتِهِ مَنْ حَوْمَ السَّدَقَةُ بَعْدَهُ Fakat Peygamberimizin ehli beyti kendinden sonra sadakanın kendilerine haram olduğu insanlardır. وَهُمْ آلُ عَلِي وَآلُ جَعْفَهُ وَآلُ عَقِيلُ وَآلُ 'Abbas. Yani bu dört tanenin çocuklarıdır. Abbas'ın, Ali'nin, Cafer'in ve Akih. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın amca çocukları bunlar. Bunların çocuklarıdır. Şimdi bak bu söze dikkat edin. Bu sözler ne diyor Zeyd i̇bn Arkam? Kadınları Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ehli beytindendir. Fakat Peygamberimizin ehli beyti, kendisinden sonra sadakanın haram olduğu bu dört tane ailedir. Yani neyi kast şimdi ne anlayacağız burada? İbn-i Zeyd Arkam şunu söylüyor. Faziletlerin sabit olması, sevilmek, tabi olmak, örnek kabul etmek bakımından Peygamberimizin kadınları da Peygamberimizin ehlibeytidir. Fakat sadakanın haram olması kısmına gelince sadakanın harap olması yönünden peygamberimizin ehli kastettiğimiz sadece bu dört tane ailenin çocuklardır. Yani peygamberimizin kadınları sadakadan yiyebilir fakat e, peygamberimizin nesebi demiş olduğumuz bu dört tane aile sadakadan yenmez. Anlaşıldı yani istisna sadece bir noktadadır o da sadakanın harap olması veya o da sadakanın haram olmaması meselesidir. Ama kalan bütün faziletlerde ve ehli olma noktasında onlar da peygamber aleyhissalatü vesselamın ehli beytinden Anlaşıldı? Bunlar ehl Sünnet'in delilleri, özet olarak da ve Ehl-i iddialarına vermiş oldukları cevabı. Racık olan görüş de zaten budur. Üçüncü görüşe gelince, üçüncü görüşte diyor ki Peygamber Aleyhisselam'a tabi olan bütün ümmeti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın Ali beytidir. Yani biz salavat getirdiğimizde, övdüğümüzde, dua ettiğimizde bütün kıyamete kadar peygamberimize tabi olanları kastediyoruz. Delil, çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de al kelimesini etba anlamında kullanmış, örnek وَاغْرَقْنَا لَفِرَعُونَ Biz Firavun alini boğduk. Burada Firavun'un âlini boğduk dediğinde sadece Firavun'un nesep yönünden akrabalarını ve karısını mı boğdu Allah Azze ve Celle? Hayır. Onunla beraber Musa Aleyhisselam'a savaşmaya çıkan herkesi Allah Azze ve Celle boğdu. وَنَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنِ Biz sizi Firavun âlinden kurtardık. Sadece Firavun'un çocuğundan, amca çocuğundan mı kurtardık? Hayır. Haman'dan, karundan, hepsinden Allah Azze ve Celle kurtarmış olduk. Doğru mu? Ve وَنَجَّيْنَا آلَلُوتٍ إِلَّا آلَلُوتٍ Mesela Allah Azze ve Celle hepsini helak ettiğini söylüyor, ancak Lut'un âli müstesna, oysa Lut'un çocuğu da, karısı da bunlar zaten şeylerle beraber gittiler, müşriklerle beraber gittiler akrabaları. Alden kasıt kim burada? Lut Aleyhisselam'a tabi olan insanlar, doğru mu? Demek ki al dediğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'de bütün etbaanı ne yapıyor? Bütün etbaanı kastediyor. Dördüncü görüş olarak da, ya bir de bu görüşü destekler anlamında Mesela demişler, وَاسِلَيْنْ يَسْقَعْ Ben de senin ehli beytimden Allah'ın Resulü dedin, evet sen de benim ehli beytimdensin dedi. Veya Peygamber Selman'ı överken, Selman bizdendir, ehli beyttendir ediyor mesela. Yani demek Selman ona tabi olması hesabıyla ehli beytendir diyorlar. Dördüncü görüşte diyorlar ki Peygamberimizin ümmetinden bütün takva sahibi olan insanlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın alidir, ehli beytidir diye. Deli olarak da Taberani'nin rivayet ettiği zayıf bir hadisi getiriyorlar. Peygamberimize soruyorlar <gülüyor> Kimdir senin alin ey Allah'ın Resulü? Allah Resulü dedi ki bütün takvalı olan insanlar benim alim, benim ehli Şimdi biz buradan ne anladık o zaman? Buradan dört tane görüş çıktığını anladık. Dedi ki bunların içerisinden en racih olan hangisi ikincidir? Toparlayacak olursak üç maddeye ayırabiliriz. Lugat itibariyle Peygamber aleyhisselatu Vesselam'ın bütün etba'ı Peygamberimizin ehli beytiler. Lugat itibariyle sadece ama yani ekstra başka hiçbir şey yok. Lugat olarak Peygamberimize tabi olan herkes Peygamberimizin ahli Bu lukata sahibi kullanılır. Kur'an-ı Kerim kullanmış çünkü. Doğru mu? Sadakanın haram olması itibariyle Peygamber aleyhissalatu vesselamın ehlibeydi sadece saymış olduğumuz dört ailedir. Caferin Abbas'ın, Ali'nin ve Akil'in ailesidir. Faziletin sabit olması kendilerine salat ve selam getirilmesi, sevgilerinin, iman, buğuzlarının nifak olması ve öncü Kur'an'dan sonra örnek olarak da öncü alınması babından ise Peygamberimizin ailesi, yani akrabaları, amca çocukları, kendi torunları ve bir de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kadınları. Bunların hepsi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ehli beytidir. Anlaşılır mı? edilmeyen yani bir şey. Kızlarda bugün. E tabii tabii. Kızlarda zaten kendi zühreti olmuş olur. Kızlarda Fatıma, Zeynet, Ümmü Gülsüm bunlar hep şey peygamberdese hocam neyi belirtir? Bu Hocam bu ayetteki ki bu zamirler şey müennes müennes oluyor. Sonra ayetin devamında mesela yüzü ve an kumur ise an kum kum zamiri normalde hem kadını hem erkeği kapsar yani şey geldiği zaman Arap lugatında umumen, mesela hani hatta kadın sahabeler gelip artık peygamber ediyorlar yani bütün ayetler hep erkekler için iniyor. Yani hep erkek zamiri kullanıldığı için Allah azze ve celle de onların gönlünü hoş edebilmek için kadınları da içine alan bir takım ayetler inler. Müminîne vel müminâtihi bi vaadallâhu'l Ve müminîne vel müminâtihi bi. Bir takım ayet-i kerimeler indiriyor. Arap lügatında erkek zamiri kullanıldığında erkek zamiri hem erkeği hem de kadını şey yapar. Hem de kadını hoşular. Tamam? Şimdi buraya kadar eğer e, konumuz anlaşıldıysa bir yan not düşelim burada. O da şu. Şimdi Şia bu ayet-i Kur'an-ı Kerim'de en çok tahrif ettiği ayet-i kerimelerden bir tanesi bu ayet-i kerime. Şia'nın Kur'an-ı Kerim'de en çok tahrif ettiği ayet-i kerimelerden bir tanesi bu ayet-i kerime. Niye? Birinci olaraktan açık bir şekilde ayet-i kerime, Peygamber bu seslerden geliyor. Herhalde inşaatım. Çocuk sevgiler de bana özür Öyle mi? Ee, bizim kendi şimdimizde gelmiyor. Öyle değil bir Tamam. Ilham. Birinci olarak da e, Şia'nın bu ayet-i kerimeyi tahrif etme yönüne açık bir şekilde anlattığımız konu. Ayet Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kadınları hakkında ilmesine rağmen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kadınlarını bu ayet-i kerimenin dışında bırakıp sadece Ali ve ailesini radıyallahu anhum bu ayet-i kerimenin içerisine dahil etmeleri. Tamam? Bu çok açık bir tahrife. Niye? Şekil usulü tefsirde ulumul Kur'an'da kesin olan bir kaide var. sebeb nuzul kat'iyyetud duhuli fil Bir şeyin e, nuzule sebebiyet veren şey o hükmün içerisine kat'i bir şekilde dahildir. Yani mesela bir ayet-i kerime indi. Biz diyoruz ya ayet-i kerimen elahi Yani ayet-i kerimenin Kapsadığı alan umumdur. Bütün o kapsama giren herkes o hükmün içindedir. Yoksa indiği sebebe tek şey değildir, has değildir. Ama bazen bazı istisnalar olabiliyor. Yani hani bazen kapsam daraltılabiliyor, yan delillerle taksis yapılabiliyor. Yani mesela bir delil geliyor, o delille ayeti umumundan taksis ediyorsun. Doğru mu? Fakat şu istisnayla, nuzule sebebiyet veren, hadisin veya ayetin söylenmesine sebep olan vaka, Hükmün içerisinden kat'i bir şekilde dahildir. Bu ayet-i kerimenin nuzul sebebi, ilme sebebi kimdir? Peygamber aleyhissalatu vesselamın kadınlarıdır. Bu ayetten ortaya çıkan hüküm ve fazilet nedir? Allah sizi temizlemek ve Allah sizi temizlemek ve sizden kili gidermek istiyor. O zaman peygamberimizin kadınları buna kat'i bir surette dahildir. Hem siyah olarak da buna dahildirler hem de zikretmiş olduğumuz kaide itibariyle buna dahildirler. Şia bu ayet-i kerimeyi ne yaptı? Tahrif etti. İki Şia bu ayet-i kerimeden ehli beytin masum olduğunu çıkardı. Şia bu ayet-i kerimeden ehli beytin masum olduğunu çıkardı. Şimdi masumiyet inancı, ehli beyt hakkında masumiyet inancı Şia itikadında çok önemli bir mesele. Çünkü iman esaslarından bir tanesi imamların ki imamlardan kast ettikleri birinci dereceden ehli beytler, ehli beyt imamlarının masum olduklarına itikad ediyorlar. Ne demek masum? mahzundan kast yani Allah tarafından korunmuştur. Bu aslında şu anlama geliyor. Ehli beyt imamları Allah'tan vahiy alırlar. Yaptıkları bütün davranışlar Allah Azze ve Celle tarafından onaylanmıştır. Onların yaptığı her şey nasıl gibi peygamber vahiy konusunda korunmuştur. Hakeza onlar da korunmuştur. Doğal olarak da bir imamın sözü bir ayeti tahsis edebilir. Bir imamın sözü bir hadisi nasih Yani imamların sözüne Allah Azze ve Celle'nin kelamı ve rasyonun sünnetine yapmış oldukları muamelen aynısını hatta daha daha fazlasını yapıyorlar. Peki bunun e, bu da Şia'nın itikadındaki bütün küfürlerin sebebi bu. Şimdi bu adamlar mesela bizim çok şaşırdığımız Ayşe annemizin zina yaptığını söylüyorlar. Kur'an'ın tahrif edildiğini söylüyorlar. Doğru mu? Bütün sahabeyi tekfir ediyorlar. Mesela düşünmüyor musunuz? Bu Kur'an onların da elinde. Bunların etbağı olan insanlar bu adamlara sormuyorlar mı? İyi de bizim delilimiz ne? Apaçık ayetler var. Bizim okuduğumuz ayetleri onlardan Onlar imamların sözlerini getiriyorlar. Bu ayetlerin karşısında bu hadislerin karşısında imamların sözlerini... Mesela Allah Kur'an'ı korudu ama Ebu Bekir tahrif etti diyorlar. Niye? Çünkü ise Kuleyli'yi bilmem kimden nakletmiş ki Kur'an-ı Kerim tahrif edilmiş. E mesela. Peki nasıl Allah'ın ayetinin karşısında imamın sözüne inanıyorlar? Çünkü imamların masum olduğuna inanıyorlar. Önce bu itikadı veriyorlar. İmam masumsa... Söylediği her şey doğruysa, öyleyse problem yok. Onu da sözleri, Peygamber'in sözü gibi, Allah'ın sözü gibi, Allah tarafından korunmuştur. Peki imamların masumiyeti, akidesine nasıl ulaşıyorlar? Bu ayet kelimesiyle ulaşıyorlar. Çünkü bu ayet, delil, kuvvetli delillerinden bir tanesi. Allah, onlardan kiri temizlemiş ve Allah Azze ve Celle onları ne yapmıştır? Allah Azze ve Celle onları tertemiz kılmıştır diyorlar. Bütün günahlardan, bütün hatalardan, bütün şeylerden onları tertemiz kılmıştır. Fakat bunu söyledikleri zaman, Hatırlarsanız daha önce de hani şiayla ilgili bir şey söylemiştik. Demek ki gök kubbenin altındaki en yalancı ve en akılsız tayfa hafızilerdir. Niye? Çünkü sürekli bir şeyleri yapmamak için yalan atıyorlar. Fakat daha sonra attıkları o yalan onların başına daha büyük bir musibete sebebiyet veriyor. Bu sefer işin içerisinden de çıkamıyorlar. Örnek olarak neyi vermiştik? Örnek olarak Ali Radıyallahu anh ile ilgili uydurdukları faziletleri vermiştik. Mesela demiştik ki bir taraftan diyorlar ki Ali işte Hayber günüde 70 tane sahabe bir tane kapıyı kaldıramadı. Ali tek başına kaldırdı. Yani tam bu kısmı tamam buraya anladık. Sonra onu kalkan yaptı. Onunla savaştı, kaleyi fethetti. Yani şey, kale kapısı dediğin şey bizim bina kadara, yani sana kalenin şeyini, kapısını aldı eline, ondan sonra gitti onunla savaştı. Şimdi bunu söylediler ki, burada ne anlıyorsan Ali normalde çok güçlü bir şey adam. Oysa Ali zaten Allah ve Rasulü tarafından o kadar çok övülmüş ki bunlar gibi zındıkların yalan atmasına ihtiyacı olmayan bir insan. Ne yaptılar? Bunlar tuttular, bir yalan attılar. E sonra e Ömer geldi, Ali'nin karısını tekmeledi. Fatıma annemizi. Fatıma annemiz düşük yaptı. Peki Ali ne yapıyordu o sırada? Elahımız mı topluyordu? Ali de öyle oturdu baktı. Niye takiye yaptı? Falan. bu Ebubekir'i tekfir ediyordu. Ondan dolayı biat etmedi ona. Öyle mi? Peki niye sukut etti tekfir ediyorsa? Bir tane kale kapsa alsaydı, e, yapıştırsaydı ya bir tane diye. Yok takiye yaptı diye. E şimdi bak Burada korkak bir Ali portresi var, burada çok cesur bir Ali var. Çünkü Şia yalan atmış, yalan atarken attıkları yalanını da düşünmemişler. Mesela Kur'an tahrif edilmiş. Şimdi bu bir iddia, sen bunu ortaya attın. Peki senin Ehl-i hakkında olduğunu söylediğin ayetlerin tahrif olmadığının garantisi ne o zaman? Madem bir kere bu Kur'an'a yani karışmış, madem bir kere bu Kur'an-ı Kerim bozulmuş, peki senin Ali ve ailesi hakkında var olduğunu iddia ettin. Onlara göre biliyorsun, Ehl-i Suresi diye bir sure var. Kuran üçte birine tekabül eden ve Allah orada sürekli işte elbette ölmüş, Abu Bekir de o sureyi komple Kuranı Kerim'den şey yapmış, e çıkarmış misal. Şimdi böyle olunca bu da onlardan bir tanesi. Şimdi diyorlar ki pisliğin giderilmesi ve insanların temizlenmesi neyin göstergesidir? Masumiyeti. Peki aynı ayet kimin akındaymış? Tekfir ettikleri başka sahabeler hakkında daymış Doğru mu? Nerede? Bedir gününde. Allah ne diyor Bedir günde ayeti hatırlayan var mı? وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاً لِيُطَهِّرَكُمْ Sizleri temizlemek için bak burada dikkat edin abi. aradaki farkı şurada lügat olaraktan dikkat edin. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاً Ne için? لِيُطَهِّرَكُمْ Sizi temizlemek için indirir. Bunlar ne için? Ta'lid için. Doğru mu? dolu ulamtalar için Allah suyu indirmiş. Sildik bir şey yok yani. Allah azze ve celle sildiği bu suyla temizliyor. Şuradaki usul'a bakın. İnne ma yuridullah. Allah istiyor ama yapıyor demiyor. İstiyor. Allah birçok şeyi istiyor ama yapmıyor. Yani Allah azze ve celle'nin iradesi iki kısım. İrade-i kevniye, bir de irade-i şer'iyye. Allah azze ve celle bazen ee, kemle bir şey istiyor olmasını istiyor kesin oluyor Allah Azze ve Celle'nin istediği bazı şerhen istiyor insanlar yerine getirmiyor yani Allah her istediğini bu Allah'ın talebedir doğru mu? Allah Azze ve Celle'nin bazı işlerde sen orayı yaştırmak istiyor hafifleştirmek istiyor yuridullah ve yatubu aleykum Allah Azze ve Celle size tövbelerinizi kabul etmek istiyor. Yani Allah bütün herkesin tövbesini kabul ettiği, bütün ümmet olan insan şiaya göre o zaman bütün sahabede Allah'ın tövbesini kabul ettiği ve cennete girecek olan adamlar. Eğer bu istidirlerse şiaya göre içinden çıkamayacakları başka bir farkların içerisine düşüyorlar. Bu masumiyetin göstergesi ise zaten şiha bitmiştir. Burada bir dileme de yok. Yani Allah o suyu indirmiş ve bedir günündeki hepsini Allah Azze ve Celle pir kupak etmiş. Şia'ya göre hepsi onlar da nedir? Onlar da mahzundur. Onun için Şia'nın e, zikretmiş olduğu ikinci tahrif e, bu ayet-i kerime noktasında burasıdır. Tamam Yalnız burada şu noktaya dikkat çekmekte fayda var. Yani bunu bilin. E, belki biz Allah nasip eden bir çalışma siz yaparsınız diye söylüyorum bunu. Şimdi Şia'nın Elini kuvvetlendiren çok başka deliller var. Yani Şia'nın, bak buraya kadar Şia'nın haksız olduğu yerlere anlattık. Şia normalde yine haksız da, fakat insanların kafasını bulandırabildiği bir nokta var. Mesela diyor ki, ehli sünnet hiçbir kitabında, ehli sünnet hiçbir hadis kitabında, hiçbir fıkıh kitabında ehli beyt imamlarının fetvalarını nakletmiyor. Dört mezet diyoruz, ehli yok içerisinde. Fıkıh olaraktan, sünni alemde dört mezet üzerinde duruluyor. Hani biraz daha diyelim ki, Selefi olanlar hani bunu biraz daha çoğaltmışlar. Ama ehli beyt yok içinde diyorlar. Ehli sünnetin içerisinde ehli karşı bir gizli düşmanlık var diyorlar. Tarih içerisinde... Ehl-i beyti tarihten silmişler diyorlar. Hadis kitaplarında, hadis kaynaklarında, onların rivayetlerini, fıkıhta onların fetvalarını silmişler, kaldırmışlar diyorlar. Eli sünnetin böyle bir şey yok. Hani böyle bir amacı, böyle bir gayesi yok. Niye? Çünkü böyle olmuş olsaydı itikat kitaplarında ehli beyt sebebisinin imandan olduğunu söylemezdi. Doğru mu? Fakat ehli beytin hukukuna karşı bir hokusuluk olduğu kesinlikle. Bunu biz pratik olarak yaşıyoruz. Aha, onca kitap okuyoruz, itikat kitabı okuyoruz, sırda kitabı okuyoruz, hadis kitabı okuyoruz. Hiç ehli beyt imanlarından bir nakil gördünüz mü bizim kitaplarımızda? Hayır görmediniz. Yani e hani peygamberimiz bize ehli beyt'i hatırlatmıştı. Kur'anla beraber, sünnetin yerinde bazı rivayetlerde, va attarati demişti, va uzakirukumullah fi demişti. Bu bizim kaynaklarımızda olan şey. Onların sevgisi iman, onların bozu nifaktı. Demek ki bizim bu konuda bir eksiğimiz var gerçekten. Ve bizim bu eksiyimiz bu hatamız, teorik olarak olmasa da pratikte gerekli ehemmiyeti veremediğimiz için bu Şia elini güçlendiriyor ve şia bununla insanların aklını çeliyor ehli sünnette bir ehlibe-i düşmanlığı var diye. Zaten buna inandırdıktan sonra gerisi zincirleme bir şekilde gelebiliyor. Buna yönelik ne yapılması lazım? Buna yönelik yeni ilim talebelerinin özellikle bu konuda bir şey aktardıklarında, bir şey yaptıklarında keşke vaktimiz olsaydı imkanlarımız olsaydı yeni çalışmalar yapabilmeye böyle bir şeye biz öncülük edebilmiş olsaydı. Değil mi? En azından bu töhmeti de ortadan kaldırabilecek ama bunu bir tarafa yazın. Kulağınızı bir tarafına asın. Olur ki bir gün Allah azze ve size nasip eder. Bu hayra, bu berekete, şerefe sizler naif olmuş olursunuz. Devam ediyorum. Buyurun. Ehli Beyt İmamları tam olarak kimler? İşte Ali radıyallahu anh'tan sonra gene Hasan, Hüseyin, Cafer İsa'dır. İmam Mehdi mesela gibi böyle devam ediyor. Ya mesela bir şia mesela naklederken bir takım isimler sayıyor. Şimdi nakledilen şey olduğu için biz Şimdi şia zaten bak, yani şimdi şian dini bizim şeyde diyoruz ya, e, Abdullah ibn-i Mübarek لَوْلَ الْإِسْنَادُ لَقَالَ ma sha'a مَنْ شَاءَ لَقَالَ ma sha'a ma شَاءَ İsnad olmasaydı her dinleyen dilediğini söylerdi doğru mu? İsnat olmasaydı her deliğin dilediğini söylerdi. Muhammed'in sirrin ne diyordu bu konuyla alakalı? El isnadu mined din. İsnat dindendir. Doğru mu? İsnat dindendir. Niye isnat dindendir? İbn Hazm bunu bize izah ediyordu. Öyle değil mi? İbn Hazm diyordu ki Yahudi ve Hristiyanların dinlerinin tahrif olmasındaki en büyük sebep çünkü peygamberlerle onların arasında bir isnat yoktu, güvenli bir isnat zinciri yoktu. Onun için her isteyen istediğini peygambere nispet edebiliyordu. İsa böyle dedi, Musa böyle dedi Aleyhisselam. Fakat Allah bu ümmeti diğer ümmetlerin arasında nasıl birçok konuda temiz ettiyse, farklı vasıflar verdiyse bunlardan bir tanesi de Allah bu ümmetle peygamberi arasında güvenilir isnat zincirini kıldı. Doğru mu? لَوْلَ الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا <gülüyor> شَاءَ Dibiyen dilediğini söylerdi ama şimdi öyle mi? Öyle değil. Kimden duyduğunu tek tek söylemen lazım Peygamber'e kadar ki Peygamber'imize bir şey nispet edebilirsin. Şia'nın dininde de isnat olmadığı için يَكُولُ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ Herkes dilediğini şey yapıyor söylüyor, bir tanesi anlatıyor şeyde. Diyor ki, falan inan falandan, falan falandan, falan falandan o da Peygamber'imizden nakletti ki anlatan şey, yani hocayla. Kim bir tane işte hüccetle, hani hocayla yani, yani muhta nikahı yaparsa şimdi kadınlar da var bak ne anlattığının farkını yani dersten sonra yanıma geldi diyor adam açıkça. Hüccet. Kim hüccet olan biriyle muhta nikahı yaparsa Ondan sonra bilmem şöyle şöyle ederse o banyo yaparsa Allah Azze ve Celle her damlayan bir tane damla için bilmem kaç bin tane melek kılar bilmem kaç bin tane melek ona o damlalar yere düşmeden yani o kadar bereketli bir amel ki bu damlaları yere düşmeden Allah Azze ve Celle karşıdakini affediyor. Şimdi bu size neyi anlatır? Buna benzer çok rivayet var. Bunu adam derste anlatıyor yani bu kitap rivayeti de değil. canlı canlı bizim dönemimizde adam minber üzerinden şey veriyor. Yani gelin benden zina yapın yapacağınız banyonun su damlalarında bile Allah azze ve celle 70'er bin tane melek kılsın. O melekler de sizin için istifarda şey yapsın. istifarda bulunsun diye. İsnad olmayınca dileyen dilediğini çok rahat bir şekilde söylüyorum. Şia'nın dininde isnad olmadığı için Şia'nın rivayetlerinden hiçbir tanesine güvenilmez. Alimler zaten umumen bidat ehlinin rivayetlerini reddetmişler değil mi? Sadece bazıları istisna tutmuşlar, haricilerin rivayetlerini kabul etmişler. Ki İmam Muharide sahihinde haricilerden rivayette bulunuyor zaten. Niye? Çünkü hariciler yalan söylemeyi küfür olarak addediyorlar. Yani yalan büyük günah, büyük günah söyleyen de kafir olur haricilerin itikadından. Fakat özellikle Şia'nın rivayetine gelince قَوْلًا وَاحِلًا Yani hiç ihtilafsız bir şekilde Şia'nın rivayetlerini reddetmişler. Niye? Çünkü yok, kubbenin hakkında lafizlerden daha yalancı bir kavim söz konusu değildi. Onun için Şia'nın lakilleriyle değil. Mesela biz diğer işte tarih kitaplarından, siyer kitaplarından, teracun kitaplarından hani biyografi kitabı dediğimiz işte Siyer Alâmin Nubelâ gibi işte, bunun benzeri teracun kitaplarından, tabakat kitaplarından Elbette imamlarının görüşlerini fetvallarında ne yapabiliriz, aktarabiliriz. Ama Şia kaynaklarında işi zor. Bunu bir, bir şey mi söyleyeceksin abi? Buyur musun? Ee, Misal elbette yürüyor abi. Bu belirli bir e, belirli insanlara sahabeden ve daha sonra gelenler. yoksa bu devam ediyor. Mesela zürriyetini de dahil olur mu? Tabi tabi Peygamberimizin zuriyeti de buna dahil. Yani mesela e, günümüzde ehl olduğunu... Tabi şöyle ha, şimdi sen Bitlisli olduğun için sen şimdi zannediyorsun ki bütün Bitlis Peygamberimizin ehl Bizim Kürt'te de herkes ehl öyle bir şey yok ama yani kendilerine seyit diyorlar biliyorsun özellikle bizim güneydoğudaki Kürtler çoğu Suriye erak taraflarından geldiğini iddia ediyor hani Alirad Yalnız Ta ya geldiği için hani biz oradan geliyoruz ee, diyorlar fakat ee, böyle bir şey yok yani hani çoğu seyit diyorlar ama ee, öyle bir şey yok bizim mesela o taraflarda Bingöl'de seyit diyen daha sonra Ermeni oldukları çıktı yani hani seyitliği bir kenara bırak <gülüyor> Adamların Ermeni olduğu anlaşıldı şimdi. Ee, hani oralarda daha önce Ermeniler yaşamış. Ee, i̇şte Osmanlı döneminde millet gelip Ermeni katliamı yapınca o özellikle Bingöl taraflarında. Ee, bazıları da Ermeniliklerini gizlemişler. Yani köy değiştirmiş, adam Ermeni olduğunu gizlemiş. Nasıl Karadeniz tarafında hala Hristiyan olup da Hristiyanlığını gizleyen aileler varsa adam hacca gidiyor yani. Hani ee, nedir adı bırakın sırf toplum içerisinde reddedilmemek için adam hacca gidiyor ama evinde şeye adam Hristiyan olan bir şey. Hristiyan olan bir adam onun için ehl iddiasıyla ilgili Suud'da bir çalışma var. Nesebini götürmek zorundasın. Nesebini götürüp ispat edersen, bu neseb zincir şeklinde, Peygamberimize dayandığına dair ayrıcalıklar var yani Suud Devleti'nde, Haliç ülkelerinde maaş verme, işte vatandaşlık verme gibi birtakım ayrıcalıkları var ehl Beyt'in. Ama ehl olduğu, Peygamberimizin akrabalarından olduğu belli olur. Ve kafir olmaz, müpteli olmaz, fasık olmaz ise Müslümanlara karşı Peygamberimizin hatırına sevgi, saygı göstermesi Peygamberimizin Müslümanlardan talep ettiğidir. Tabi bu şartlarla beraber müşrik olmayacak. Mesela şimdi Ürdün Kralı'nın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın soyundan olduğu söyleniyor. Haşimi yani elindeki kütük ee, öyle diyor. Fakat yani İngiltere'dekinden farkı yok. Zaten kendisi de İngilizleşmiş. Şimdi ona Ehli saygı mı göstereceğiz? Hayır. Tabii ki saygı göstermeyeceğiz. Onun için müşrik olmayacak, müptedi olmayacak bir de fasık olmayacak. Peygamberimize de Ehli Beyt'li subut bulacak. Ondan sonra tamam. Haseten bizim Kürtlerin Ehli Beyt'lik iddiası genel itibariyle bir hayalden ibarettir desek daha iyi olur. Tamam. وَيَعْتَقِدُونَ <gülüyor> Burayı maksat diyorum bitirelim, hani bir, bir paragraf kalmasın. Vaktimizi geçtik normalde. Olmasa iki ders, bir dersi iki derse de sayabiliriz. وَيَعْتَقِدُونَ اَنَّهُنَّ مُتَهِّرَاتٌ مُبَرَّآتٌ مِنْ كُلِّ سُوءٍ İtikad edenler ki, Peygamberimizin kadınları tertemizdir. Ve beri derler. Her kötülükten. وَهُنَّ <gülüyor> زَوْجَاتُهُ Onlar onun kadınlarıdır. فِي الدُّنْيَ وَالْآخِرَةِ Dünyada ve ahirete radiyallahu anhunne ecma'in. Allah onların hepsinden razı olsun. Zaten şianın bu ayet-i kerime apaçık olmasına rağmen sadece ehli Beyti buraya e, Fatıma, Ali ve çocukları diye dahil etmelerinin sebebi nedir? Sebebi şudur. Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselamın kadınları Peygamberimizin vefatından sonra Ebubekir Bekir radiyallahu anh'a biat etmişler. Doğru mu? Şimdi şiaya göre zaten bitti hani rafızilere göre daha doğrusu. Bu halleriyle ne yaptılar? Hain oldular. Bu halleriyle ne yaptılar? Peygamber aleyhissalatu vesselamın emrini gizlediler. Yani onlara göre Peygamber aleyhissalatu vesselam sarı Onların yanında şüphe yok. Peygamberimiz ölmeden benden sonra Ali halife olsun. Dedi diyorlar. Kim peki? Bunu birinci dereceden gizleyen kim? Peygamber aleyhissalatu vesselamın kadınları. Onun için Peygamberimizin eşlerinden nefret ediyorlar. Yani nefret ediyorlar. Ve selefin Selefin rafızları tekfir etme nedenlerinden bir tanesi de budur. Niye? Çünkü diyorlar özellikle Ayşe annemize çatıyorlar. Hani Ayşe annemizle bir de Ali radıyallahu anh arasında tam bir muhalefet var. Yani e, işte Cemel savaşında Ayşe annemiz bir tarafın başı gibi e, görünüyordu. Onlar diyorlar ki e, Şia bu Ayşe zaten Peygamberimizin döneminde de münafıktı diyorlar. Ayşe, zaten peygamberimizin döneminde de da hiç iman etmemişti diyorlar. Niye? Çünkü birinci zani diyorlar. Yani o Kur'an-ı Kerim'de fahişe lafzının geçtiği bütün ayetleri, Allah dillerini kurutsun, Ayşe annemiz için okuyorlar. Ayşe diyorlar zani olan bir kadındı, o if iftirasını Ayşe annemize hala devam ediyorlar. İkincisi, diyorlar Ayşe, peygamber aleyhissalatu vesselam, emirlerine muhalefet eden bir kadındı. Yani peygamberimiz ona bir şey dediğinde peygamberimizin emirlerine muhalefet ediyordu. Kadınla koca arasındaki problemleri buna delil olaraktan getiriyor. Yani Peygamberimizin bile aile muhabbeti olarak addettiği Ayşe'ye sevgisinin iyice artmış olduğu meseleleri Ayşe'nin peygamberimize muhalefet ettiği meseleler olarak addediyorlar. Tabi bunu onun nifakına yoruyorlar. Mesela Hazreti Ömer'e de münafık diyorlar biliyorsunuz. Niye? Delillerinden biri. Çünkü diyorlar Hudeybiye gününde Ali geldi, sen peygamber değil misin? Biz hak üzere değil miyiz? diye bu soruyu soruyor ya Ömer. Niye dinimizden e, taviz veriyor? Öyleyse diyorlar. Ömer demek ki münafıktı. Peygamberimize iman etmemişti. Peygamberimizin emrine muhalefet etti diyorlar bize. Ama aynı ahmaklar, aynı savaşta Ali radıyallahu anh'ın e, Bismillah sözüne... Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Muhammed Allah'ın Resulü'dür sözünü silmeye, Peygamberimize itaat etmediğini görmeme, aynı o aynı şeyde vuku bulmuş. Yani onların mezhebine göre, aynısı Ali anh için de geçerli olması lazım. Ama dedik ya, yeryüzünün, gök kubberin altındaki en mak insanlar, aynı zamanda raf Niye? Bir yalan atıyorlar. Attıkları yalan onları çok daha büyük bir vaktanın içerisine düşürüyor. İçinden nasıl çıkacaklarını da bilmiyorlar bu sefer. Anlaşılıyor değil mi? mesele. Onun için e, şeydir, mesela Ehl-i Beyt dedi ya, Yüz ama Hz. Hasan için köpürüyorlar. Yani Hasan ve Hasan'ın soyunu Ehl-i saymıyorlar zaten. Ehl-i Hüseyin'in soyunu sayıyorlar. Niye? Hasan Muaviye ile anlaşma yapmış radiyallahu anh. şeyi e, hilafeti Muaviye radiyallahu anh. Ha, e, hani Allah onu korumuştu, o da masumdu, peygamber onu almıştı. Şeyin altına tertemiz olmuşlardı, her şeyleri vahiydi. Demek o da olmaz. Yani Şia'nın zaten dini batın üzerine kuruldu. Peygamberimizin kadınlarından da bu konuda nefret ediyorlar. Ve ehl-i sünnetin onları tekfir etme nedenlerinden bir tanesi bu. Niye? Çünkü bu e, lüzum olaraktan Peygamber ve vesselam'a sövmedir aynı zamanda. Bu ayetler bittikten sonra, mesela onlar diyorlar ki bu ayetler Ayşe hakkında inmemiştir Nur suresindeki ayetler. Ayşe annemizi temize çıkaramayın اُولَٰئِكَ مُبَقْلَعُونَ مِمَّ يَقُولُ Bu Ayşe annemiz için değildir diyorlar. <gülüyor> Kimin içindir? Başka olaylar zikrediyorlar. E tamam. Peki Ayşe nedir bu durumda? Onlara soruyoruz. Ayşe şeydir, zanidir diyorlar. حَشَا وَكَلَّا E Allah Azze ve Ceydiler <gülüyor> اَلْخَبِيسُونَ الْخَبِيسَاتُ الْخَبِيسِينَ وَالْخَبِيسُونَ الْخَبِيسَاتِ Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler kötü kadınlara yara ve tayibatı tayibuna ve temiz olanlar temiz erkeklere temiz erkek kadınlar da temiz erkeklere yaraşır diyor Allah azze ve celle Velev bu ayetler Ayşe ile alakası olmasa bile nasıl Peygamberimiz vefat edinceye kadar Ayşe annemizle evli kaldı ve Peygamberimiz haşa, haşa, haşa ve kella deyyus ki zina yaptığı bilinen bir kadınla evliliğini devam ettirmiş olsun bundan dolayı selef onları ne yapıyorlar? Bu konudan dolayı tekfir ediyorlar. Onlar buna örnek olaraktan neyi getiriyorlar? Nuh Aleyhisselam'ın ve Lut Aleyhisselam'ın kadınlarını getiriyorlar. Nuh Aleyhisselam ve Lut Aleyhisselam'ın kadınları da şeydi diyorlar. Ee, neydir adı? Kafir değil. Allah Azze ve Celle diyor, innen ben müşrikuna necesun. Diyor Allah Azze ve Celle, Allah müşrikler necistir. E Onlar da o peygamberlerle evli kaldılar ama şu farkı gözetemiyorlar. Onları, Allah Azze ve Celle helak etti ve peygamberlerini onlardan kurtardı. Doğru mu? İkisi de o peygamberle ömrünün sonuna kadar yaşamadılar. Bir noktada Allah Azze ve Celle onların o peygambere eş olmasına müsaade etmedi. Onları helak etti, peygamberleri onlardan kurtardı, temizledi. Peygamber aleyhissalatü vesselam son nefesini Ayşe annemizin kucağında verdi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam son nefesini Ayşe annemizin kucağında verdi. Demek ki Allah kadınları olarak da onların Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kadınları olmasına rıza gösterdi ve Ahzab suresinde ayet indirdi onlar Peygamberin ölümünden sonra da onun kadınlarıdır diye. Hiç kimsenin onları nikahlaması mümkün değildir dedi. Yani Peygamberin hayatındayken onun kadınları olduğu gibi ilk defa Allah özel bir hüküm indirdi. Çünkü bir adam öldüğü bu kadınlar arasındaki nikah biter 4 ay 10 gün bekler o kadın ondan sonra dilediği de evlenir. Bunu kimden kaldırdı Allah Azze ve Celle? Peygamberin kadınlarından Ahzab suresinden kaldırdı. İllet çünkü onlar müminlerin anneleridir dedi. Yani nasıl kendi ananız sizin ananızsa onlar da müminlerin annesidir ve nikah onların için haramdır. Sebep? Allah Resulüne eziyet etmenin kimsenin hakkı yoktur dedi Allah Azze ve Celle. Ahzab suresindeki ayetlerden. Onlarla evlenmek bile Allah Resulü'ne eziyet edecek bir durumsa bir de onları fuhuşla itham etmek, zina ile itham etmenin Allah Resulü'ne ne kadar büyük bir eziyet verdiğini siz düşünün ki Allah diyor zaten Allah ve Resulü'ne eziyet eden kafirlere Allah lanet etmiştir diye da rafızilir de bu kapsama dahil edilir. <gülüyor> ve Aisha'ta Sadiq bitti Sadiq, elleti bırlağı Allahu fi kitabı En faziletlerinin hatija, sonra Aisha olunur. O Aisha ki Allah onu kitabında temize çıkardı. Femen gazefha. Kim onu e ona iftira ederse bima berâeha'llâhu minhu Allah'ın onu kendisinden tebriye ettiği şeyle ona iftirada bulunursa fakat kefer muhakkak ki o kafir olmuştur. Kâlen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Fad'u 'Âişe 'alâ'n nisâ'i 'Âişe'nin diğer kadınlara olan fazileti ke fadlis ala 'alâ sâ'irit-ta'âm'i yemeğinin diğer yemeklere olan üstünlüğü gibidir dediği peygamber Aleyhisselatü Hatice'yi ondan daha faziletli görmelerinin sebebi de şudur. Ayşe annemiz bizzat kendisi, e, Hatice annemizi kıskandığını söylüyor. Yani buradan neyi anlıyoruz? Demek ki peygamberimiz çok salih bir şekilde, normalde Ayşe annemizin en faziletli olduğuna dair delil çok fazla Mesela Allah Resulü son hastalandığında sürekli sordu. Yarın kimin evindeyim? ''Yarın kimin evindeyim? Yarın kimin evindeyim?'' Ta Ayşe'nin ismini söyleyince susuyordu mesela. Kadınları anladı ki Ayşe'nin yanında kalmak istiyor ömrünün son günlerinde. Bu onun Ayşe'ye olan sevgisini gösterir. Ne yaptı? Onlar da günlerini, sıralarını Ayşe annemize verdiler mesela. Ve Peygamberimizle onun arasındaki muhabbet zaten diğer bütün kadınların kıskançlık konusu. Niye? Bütün sahabe bunu biliyor. Yani bir tane sahabe geliyor diyor. Ey Allah'ın sana insanların arasından en sevimli olan kimdir? Peygamberimizdir Ayşe. Yani insanı Ayşe'dir. Erkeklerden kimdir? Ebuha, babasıdır Ebu Bekir. Diğer sahabe bunu bildiği için peygamberi ziyaret edecekleri günde bekliyorlardı ki Ayşe'nin evine geldiği gün olsun. Hediyeleri Ayşe'nin evine getiriyorlardı. Hani i̇şte bu diğer kadınların zoruna gidiyor. Fatma'ya diyorlar git babana söyle böyle yapmasın. hani. İnsanlar hediyelere hep Ayşe'nin gününde şey yapıyorlar, getiriyorlar, veriyorlar diye. Hani diğer kadınları da kıskanacak kadar Peygamberimizin onu sevdiği herkes tarafından biliniyor. Ancak El-i Sünnet Hatice'yi niye taftir etmiş Ayşe annemize? Çünkü e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mesela bir gün evde otururken Hatice annemizin kız kardeşi geliyor eve, sesini duyar duymaz böyle heyecanlanıyor çocuk gibi Peygamberimiz. yani yerinden kalkıyor falan böyle sanki Hatice gelmiş gibi hissediyor o anda. E şimdi tabii bir kadın içinizden evli olmayanlar için bu kısmı biraz tuhaf olabilir ama bir kadın için bu kısmı kadın adamı kendi annesinden kız kardeşinden kıskanır. Yani ki bir de başka bir kadınından hani ona karşı bu kadar hürmetinden vesaire onun için Ayşe annemizin o Hatice annemizin peygamberimizin onu daha çok sevdiğine dair söylediği sözler ehl-i sünnetin peygamberin yanında onun daha değerli olduğunu ve daha faziletli olduğuna inanmasına sebebiyet vermeyeni iş Tamam Anlaşılmayan bir şey soru sorumuz var mı? Buyur. Genelde şeyler Ayşe annemizle alakalı Resulullah vefatında işte Resulullah'ın emrine itaat etmediği işte kağıt getirin vesaire gibi bir kısa anlatıyor. Tamam. Bunun tam olarak mahiyeti nedir? Bu kısa İmam Bukhari ile Müslüm'de geçiyor. Peygamber aleyhisselatü vesselam diyor ki, vefat edeceği zaman bana bir kitap getirin. Bana bir kitap getirin. ''Size bir yazı yazayım.'' diyor. Şimdi Ömer radıyallahu anh hatta tabii orada şey çıkıyor. Ne Böyle homurdanmalar, hani getirelim mi, getirmeyelim mi, şöyle mi yapalım, böyle mi yapalım, biri getirin diyor, biri getirmeyin diyor. Birine gerek var diyor, biri Peygamberimiz hastadır diyor. Peygamber de kızıyor, katın gidin diyor. Hani, Kumu anne diyor, katın yanından çıkın dışarıya diyor. Ama bu Ayşe annemizin problemi değil. Yani bu Ömer radıyallahu anh biraz da bu konuda şey yapıyor, gerek yoktur diye ve Abbas yani bunu rivayet eden Peygamber'in amcası da diyor ki inna gaziyete kuller raziye ma, ma ma ma hila beyne rasulillahi ve kitabetih. Problemin anası peygamberimizle yazacağı yazının arasında engel olmalarıdır diyor. Yani bu olayı gördüğünde Tabi burada sahabe hata yapıyor. Yani ne şartta olursa olsun Allah Resulüne ne yapmaları lazım? İtaat etmeleri lazım. Hani Allah Rasulü olmasa bile bir emir bile olsa yani senden kağıt kalem istemiş, sen getireceksin ki bu Allah'ın Rasulü'dür Demek ki bir şeyler yazacak. Ha tabi burada problem şu Şia şuna inandığından dolayı laf söylüyor Şia diyor ki Peygamber orada Ali'nin halife olacağını vasiyet e, edecek e, diyorlar onlar bundan dolayı engel oldular diye tabi Allahu Alem yani belki Peygamberimiz başka bir şey yazacaktı oraya hani bunu bilemeyiz ne yazacağını şayet Peygamberimiz Ali'nin halife olmasını isteseydi hastalandığı zaman son 10 gün namazı Ebu Bekir değil Ali'ye kıldırırdı. Hatta Ayşe annemiz de Ebubekirin namaz kılmasını istemiyor zaten. Yani birkaç defa Ebu çağır dediğinde Ayşe annemiz itiraz ediyor. Ebubekir zayıftır diyor. Kur'an okuduğu zaman ağlar. İnsanlar onun ne söylediğini anlamazlar. Niye bunu yapıyor? Yani insanların babasının kıskanmasını, babasından karşı hani belli olacak ya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yerine onun halife olacağı diye kadınlık şeyi de, hani biliyorsun kadınlar tarihte de sürekli yönetime mutlaka bir şekilde müdahale etmiş. Yani Kadına doğru gem vurulmazsa, kadın kendi haline bırakılırsa Osmanlı'da olduğu gibi kadının yönetimde yönetime müdahale etmemesi mümkün değil. Bu onun fıtratıdır. Yani kadın ayrıntıcı olduğu için bütün ayrıntıları düşünür. Bütün ayrıntıları düşündüğü için de yönetime şey etme ihtimali yüksektir. Müdahale etme ihtimali yüksektir. Verhasın şeye e, Ebu Bekir radıyallahu an gelmesini istemiyor yani hani şey olsa bunu aslında şey yapardı isterdi hani tamam hadi babamı çağır babam gelsin derdi bilakis Ayşe annemiz oysa istemiyor İkinci olarak mesela kadın Peygamberimize bir soru soruyor git seneye gel seneye geldiğinde seni bulamazsam ve bu Bekir'e gidiyor Peygamber. Aleyhissalatu vesselam mesela başka bir hadiste diyor Allah Rasulü ve müminler Ebu Bekir'den başkasını kabullenmezler. O böyle, umumen böyle bir ses söylüyor yani hani sanki benden sonra şeymiş gibi. ve Allah Rasulü mesela sahabelerle Ebu Bekir arasında bir problem olduğu zaman hani bırakın. Arkadaşımı bana bırakmaz mısınız? Ey insanlar ben size ben peygamberim dedim. Siz beni yalanladınız. O beni doğruladı diye. Ve sizin içinizden madıyla ve canıyla Ebu Bekir kadar bana faydalı olan hiç kimse olmamıştır. Diyor mesela aleyhisselatü Vesselam. Bütün sahaba arasında onaylıyor. Allah beni şayet dost edinmemiş olsaydı eğer ben sizin içinizden birini Halit edinecek olmuş olsaydım ben Ebu Bekir'i Halit edinirdim. Dost edinirdim. Fakat benim dostum Allah'tır diyor. Peygamber Aleyhisselam. Yani Ebu Bekir'in zaten halife olması gerek. Tabiri caizse hiç Konuşulmaması gereken, tartışılmaması gereken bir şey, bir mesele. Onun için şeydir, onların bu itirazının asıl nedeni peygamberimizin o kağıda yazacağı hakkında yaptıkları kehanettir. Peygamberimizin böyle bir şey yazacağına dair de da hiçbir şey yok, hiçbir karine, hiçbir alamet maalesef mevcut değil. Tamam mı? Ama her halükarda sahabe burada ne yaptı? Her hal, yani ehli sünnet alimleri burada sahabeyi savunmak için çok, çok söz söylemiş ama bu kesinlikle doğru değil. Çünkü hata hatadır yani. Allah Resulü bir şey emrettiği zaman mutlaka ona itaat edilmesi gerekiyordu. Başka sorumuz var mı konumuzla alakalı olarak. Sorumuz yok. وَاَخِرُوا دَعْمَنَا اِنْ حَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ